Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdalillahi nes'alü ve nesta'inü ve na'uzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina Men yehdihillahu fele mudille ve men yudlil fele hadiyale Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resulüh Ama ba'd Karşer övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Bizi yoktan var eden, bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engeleyemediği gibi, Rabbimizin bize yazdığı şerri de Sayfalar dürülmüş, kalemler de kurumuştur. Rabbim gecemizi bereketli kılsın, rızasına muvafık kılsın. Yalnız kendi rızası için bir araya gelen ve yalnız kendi rızası için ayrılanlardan eylesin. Rabbim dinleyeceğimiz sohbeti yaşadığımız sürece unutmamayı nasip etsin. Çünkü yapacağımız sohbet inşallah bir kereye mahsus burada yapılıp buradan çıktıktan sonra unutulabilecek bir sohbet değil. Ki ileriki süreçte inşallah gelecek. Hazreti Ömer'in de dediği gibi sık sık tekrar edilmesi gereken bir sohbet. Cehennem. Arkadaşlar sohbetimizin konusu cehennem. Daha önceden biz bu dersi işledik. Yine tekrar tekrar önemine binen işlenmesinde hem kendi nefsim hem de kardeşlerim için hayır gördüm. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetlerine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da birçok hadislerine baktığımız zaman hep bize gelen nasihatler ya emir mahiyetinde ya da nehi mahiyetindedir. Yani iyilikleri emretmek ve kötülüklerden de sakındırmaktır. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize birçok yerinde Cehennem ayetlerini zikretmiştir. Kardeşler, Yaratıkların en değerlisi, En üstünü ve en çok ikram edileni bildiğimiz gibi insandır. Ki cenab Kur'an-ı Kerim'de İnsan Suresi diye bir sure zikretmiştir. Yüce Allah yeryüzünde ne varsa Hepsini de insanın hizmetine sunmuştur. Ki Hadis ehli Şeyhülislam'ın da dediği gibi Ey insan, her şeyi Senin için yarattım. Seni de Kendime kulluk için yarattım. Sakın yarattığım şeylere dalıp da yaratıcını unutmayasın. Ama insan oğlunda cenneti özlem duyan, arzulayan bir tutku olduğu gibi yine de sakılmasını gerektiren, şehvete, harama meylettiren duygular da vardır. Bu yüzden de Allah Azze ve Celle kardeşler cehennemi yaratmıştır. Peki insan halife yaratıldığı halde, kendisine birçok nimetler verildiği halde, eşrefi mahluk olduğu halde, Allah Azze ve Celle yaratıklarının birçoğuna üstün tuttuğu halde, melekler kendisine secde ettiği halde, peki cehennem neden kardeşler? Cehennem neden? Herkes kendi nazizinde, kendi değerinde, kendi düşüncesinde, ya evlatları arasında olabilir, ya işverense çalıştığı iş yerindeki elemanları arasında olabilir, ya akrabalar arasında olabilir, ya komşuları ve arkadaşlar arasında olabilir. En çok değer verdiğimiz bir insana, birçok ikramlarda bulunuruz. Birçok, Sevdiğimiz şeyleri paylaşırız. Çok da değer veririz. Görmediğimiz zaman da özleriz. Ama bu gerçekten de böyledir. Çok değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz, sevdiğimiz ve çok özel şeylerimizi paylaştığımız bir kişiden zarar gelmesi, bize yanlış gelmesi, belki zarar vermeyen, yani değer vermediğimiz bir insandan zarar geldiği zamankinden daha çok zarar verir. Herkes bunu kendi nefsinde düşünse çok daha iyi anlar. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Vermiş olduğumuz diyor, akıl nimetini kullanmayanlara azap edeceğiz. Herkes kendi nefsine düşüksün kardeşler. Hepimizin başına sıkıntılar gelmiştir. Eza verici laflar gelmiştir. Herkes birbirinden sıkıntılar duymuştur. Çok değer verdiğimiz bir insandan eza verici bir şey geldiği zaman mı daha çok acı çekeriz? Üzüntüye kapılırız. Bu bizi yarılar ve etkiler. Yoksa değer vermediğimiz, ciddiye almadığımız, cahil gördüğümüz, önemsemediğimiz, kale almadığımız bir insandan bir zarar gördüğümüz zaman mı etkileniriz kardeşler? Önce bunu bir sindirelim. Çünkü neden? Allah kendisine rahmet mahvere desin. Hadis-i -e bu girişi yaparken kitabında ve eserinde öyle demiş. Yani düşünmek gerekiyor. Beşeriyete halife olarak kumandı görevi yaparak gönderilen insan, birçok nimetler kendisine hizmet kınılan insan, halifem denilen makamda yaratılan insan, ve yarattıkların birçoğuna üstün tutulan insan, ki meleklerin kendine secde ettiği insan. Peki cehennem niye kardeşler? Cehennem niye? Az önceki kıyası düşünürseniz, örneği düşünürseniz. Değer vermediğimiz bir insanın bize zarar vermesiyle izzet ikramla bulunduğumuz, yetiştirip büyüttüğümüz, emek verdiğimiz, her şeyimizi paylaştığımız bir insanın zarar vermesi bir değil. Mesela bir baba ile oğul arasında geçen bir kısayı zikredeyim. İnşallah sohbete öyle başlayayım. Babanın biri gelir, evladını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet eder. Ey Allah'ın Resulü, ben semizli ve güçlüyken evladım zayıf, çelimsiz ve güçsüzdü. Ben çalıştım, didindim ve evladım için kazandım. Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Her türlü şeyimi ona infak ettim. Çocuğum güçlendi. Ben ise zayıfladım. Kuvvetten düştüm. Ve ihtiyaç durumuna geldim. Çark tersine döndü. Önce çocuğum bana muhtaç iken şimdi ise ben çocuğuma muhtaç hale geldim. Ben şu anda çocuğumdan yiyecek nafakı istediğim halde çocuğum bana bunu vermiyor. Karışlar bunu duyan Allah Resulü sakalı ıslanana kadar alıyor. Ve şunu diyor. Çocuğu çarptırıyor. Ve çocuğa, ey çocuk sen de paran da babanınsın diyor. Sen kimin sülbünden geldin? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'a Anana babana şükret. Ki anne hakkı hiç baba hakkı birdir. Bir babanın evlat üzerindeki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zikreti hadise böyleyse kardeşler. Peki bizi yoktan var edenin bizim üzerindeki hakkını biz hangi akılla, hangi bilgiyle, hangi düşünceyle nasıl tasavvur edip düşüneceğiz? Ama Rabbimiz buyuruyor ki vermiş olduğumuz akıl nimetini kullanmayanlara azap edeceğiz. Sen de paran da babanınsın. Sen kimin sülbünden geldin, peki kardeşler, bizi Allah yaratmasaydı, bizi kim yaratabilirdi? Rabbimiz Adem oğlu için bu kadar nimetlere binaen ki amaخلقُ الجنَّ والْإنسَ إِلَّا لِيأْبُضُونَ. çünkü yeryüzündeki bütün nimetler kardeşler insanlar ve cinler için tahsis edilmiş. Her şey insana ve cinlere hizmet ediyor. Yeryüzündeki bütün nevadat, gökyüzündeki bütün nimetler hatta sayısını Allah azze ve celle'nin bildiği melekler bile insana hizmet için yaratılmış. Şeyh Hulusi'nun da dediği gibi her şeyi her şeyse kendisi için, insan için yaratılmış. Peki insan niçin yaratılmış kardeşler? İşte insan bu yaratılış gayesini gerçekleştirmezse işte hadislerinin gündeme getirdiği konu şu anda gündeme geliyor. Merhametlilerin en merhametesi Allah azze ve celle. Merhameti sonsuz olan Rabbimiz, Halim ismiyle sıfatlanan Rabbimiz, ki Halim isminden iblis dahi medet ummuştur. Güneş ters taraftan doğduğu zaman, subhanallah, iblis secdeye kapanır, bildiğiniz gibi. Yaverleri, avaneleri, ey melikimiz, haşa kella, ey kralımız, seni bu hakir halde görmemizin hikmeti ne diye sorarlar. İblis de bu olaya şöyle cevap verir. Belki Halim olan Allah beni affeder. Çünkü bana taksim edilen vaded oldu. Güneş ters taraftan doğdu. Artık iş dürüldü ve hesap bitti. Belki Halim olan Allah beni de affeder. Peki Halim nedir kardeşler? Karşılıksız affeden, sınırsız ve sonsuz merhamet sahibi. Yani bütün günahların başı olan, bütün günahları insanlara... Ve cinlere davet eden iblis olmasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin Halim isminden Medet Umar bir durumda. Böyle bir Rabbimiz var. Peki cehennemi neden yarattı kardeşler? Cehennem neden yaratıldı? Çok değer verilen varlığa bu tehdit neden? Bu ikaz neden? Bu korkutma neden? Hem en değer verilen bir varlık hem de merhametlerin en merhametisi bunu yarattığı en değer verilen varlığa en tehdit, en ikat, en korkunç bir şeyler karşı karşıya bırakmış. Öyle ya, hadis ehline sorulur talebeleri tarafından. Günahlarımızdan mı korkmamız lazım ey şeyh? Yoksa cehennemden mi korkmamız lazım? Cevap, günahlardan korkmak lazım. Kardeşler Allah zulmü kendi nefsine haram etti. Aramızda da birbirimize zulmetmememiz için kitaplar ve peygamberler gönderdi. Uyarıcılar gönderdi. Merhametinin sonsuzluğundan dolayı ve bu uyarılara rağmen, bu ikazlara rağmen, vermiş olan bu akal nimetine rağmen hala insanlı, dünyalık, basite alınan, kısa bir zaman dilim olan bu dünyalık için, kayda değermeyen şeyler için üzülüp, yine kayda değmeyen şeyler için insan mutlu oluyor da, kendisini kadar eden, ebedi sonsuz hayatını teşkil eden ve etkileyen bir konu varsa, bunun adı da cehennemse, Peki biz cehennemi duyduğumuz andan itibaren kardeşler, hayatımızın neresine bu cehennemi aldık? Kaç kere bunu düşündük? Kaç kere cehennemi düşünürken uykularımız kaçtı? Cehennemi düşündükten sonra kaç kere ağladık? Hangi salih amellerimizde bir artış? Hangi günahlarımızda bir azalma oldu? Bakın sahabe-i kiram kardeşler, teşehidde Peygamber aleyhissalatü vesselam o kadar meseleyi ciddi almış, önemsemiş ve ashabına nasihat etmiş ki, sahabe Allah'ımme inne a'uzubike min azab cehennem duasını ve a'uzubike min azab-i kabri duasını unuttuğunda, namazın zayi olduğundan değil kardeşler, ifsat olduğundan değil, meselenin ehemmiyeti ve öneminden dolayı sahabi namazını tekrar iade etmiştir. Peki neden kardeşler? Allah'ım ben cehennem azabından sana sınırım, kabir azabından sana sınırım, Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sınırım. Namazda selamdan önce Allah Resulü ashabına, akabinde kıyamete kadar gelecek bütün ümmetine nasihat etmiştir. Rabbim bizleri cehennemden hakkıyla sakınan, korkan kullarından etsin. Çünkü Hz. Ali bir gün sahabeyi i nasihat ederken, ey nas diyor. Cennete inanıyoruz diyorsunuz. Ama cennet amellerinde hiçbir artış yok. Cehenneme inanıyoruz diyorsunuz. Cehenneme karşı sırtınızı dönmüşsünüz. Cehennem amelleri işliyorsunuz. Herkes kendi nefsinle karşılar bunu dursun, tefekkür etsin. Kendi ailemize karşı, kendi çocuklarımıza karşı. Bazen sözümüzü dinlemedikleri zaman, işlerindeki elamıza karşı. Çok değer verdiğimiz kardeşimizle alakalı diyalogumuza karşı bazen kendi lisanı halimizle, anladığımız hayat tecrübemize karşı bazı vakar ve tavırlar sergileriz. Bekleneni yapması için, yapılması gerekeni yapması için işte Allah Azze ve Kuran'ını, kullarını düzeltmek için cehennemle ikaz etmiş ve tehdit etmiştir. Peki biz bunu ne kadar dikkate aldık? Peki o halde, Allah Azze ve Celle insanoğluna bunca nimetleri verdiği halde, cehennem neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, muhakkak ki öncü olarak çıkartılan bir kimse arkadaşlarına yalan söylemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yalan söylemek zorunda kalsam dahi ben sizlere asla yalan söylemem buyuruyor. Ve Peygamber esas aleyhi ilk davetine baktığımız zaman kardeşler Safa Tepesi'ne çıkıyor ve bütün insanları topluyor. Malumunuz bildiğiniz gibi. Beni nasıl bilirsiniz diyor. Bir mühiminde ilk oluşması gereken vasıf kardeşler ailesinden tutun, bebelerinden tutun, en yakın arkadaşından tutun ve kendisini tanıyan bütün insanlara kadar davetten önce el emin vasfını oluşturmak zorunda. Ben Müslümanın diyen herkes için bu geçerlidir kardeşler. İşte Allah Azze ve Celle Peygamber'i 40 yaşına kadar bekletirmesi, kendi kavminin içerisinde onları kendi evlatları gibi tanırlar, yetiştirip pişirip o kıvama getirmesi de bu düşünceden dolayıydı. İşte Allah Resulü davetten önce kardeşler ne diyor? Beni nasıl bilirsiniz? Seni iyi biliriz diyorlar. Şu ana kadar hiçbir yalanımı duydunuz mu? Hayır duymadık derler. Şu dağın arkasında düşman toplu üzerinize gelsem der, desem ne dersiniz? Doğru söylersin diyor. Bütün kavim. Ve Allah Resulü bakın ilk davetine arkadaşlar Kendi nefsinizi ateşten kurtarın. Cehennemden nefsinizi satın alın. Kardeşler bakın Tahrim Suresindeki ayette aynı konuya işaret ediyor. Allah Azze ve Celle Tahrim Suresinde Ey iman edenler diyor. Önce nefsinizi ateşten kurtarın. Önce nefsinizi. Ailenizden önce de önce nefsinizi ateşten kurtarın. Kardeşler biz Peygamberimiz kadar merhametli değiliz. Bakınız Allah Resulü ve sellem kendini zikrederken ve bir adamın misanı zikrederken aynen şöyle örnek veriyor. Karanlık olduğu zaman ateş yakıldığında nasıl kelebekler, böcekler ateşe doğru gelir? İşte o adam da nasıl o böcekleri, kelebekleri ateşten uzaklaştırırsa benim halim de aynı o kimsenin halı gibidir. Ve Allah Resulü insanlar ateşe doğru düşmeye çalışırken ben onların elinden tutmaya çalışırım. İşte şu anda bu bölüm bizimle alakalı bölümü. İnsanlar elimi bırakıp ateşe düşerler. Allah Resul ben orada zorla tutarım demiyor kardeşler. Merhametlerin en merhametlisi. Ya, elimi, ben onların elini uzatırım onlara, onlar benim elimi bırakır, ateşe düşerler. Peygamber zorla orada tutmaya kalkmıyor. Çünkü Peygamberler bile kardeşler, mahşer günü, cennet ve cehennem ortaya çıkarıldığı gün, Nefsi, nefsi diyecekler. Bütün peygamberler. Bütün peygamberler. Allah ve Celle'nin o ana kadar hiç öfkelenmediği, o andan sonra da hiç öyle öfkelenmeyeceği o gün için, cehennemin dehşetli bir şekilde, harretli bir şekilde ortaya çıkarıldığı gün, peygamberlerin tümü dahi nefsi, nefsi diyeceği gün içindir. İşte kardeşler, bizler de önce kendi nefsimizi düşünmek zorundayız. Zaten kendi nefsini düşünmeyen bir insan kardeşler, buna inanın. Ne ailesine? Ne çocuklarına, ne çevresine sözü geçmez. Konuşmalarında, hal ve hareketlerinde ve davranışlar takvayı sergiler, takvaya davet eder ama o insana nasihat ederken takvayı nasihat ettiğini duyar ama takvayı yaşadığına şahit olmaz. Önce o insanı överler çünkü takvayı nasihat ettiğine şahit olmuşlardır. Ama Allah azze ve celle öyle bir zamana, öyle bir döneme getirir ki sonra da hakaret ederler, dövmekten beter ederler buy mudur diye. O yüzden kardeşler yaradan Rabbimiz önce bizden kulluk istiyor. Zaman zaman derslere zikrediyoruz ya kelime şahadeti bile getirirken ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulu. Resuluhu ve abduhu değil kardeşler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bile önce kul olmuş, kulluk görevini yapmış, Allah'tan hakkıyla korkmuş. Ona kulluğunun hazza zevkine varmış. Halvetine varmış, muhabbetine varmış, ondan sonra insanları kulluğa davet etmiş. Balın tadını almayan bir insan, balın tadını insanlara nasıl anlatır kardeşler? Allah'a gereği gibi muhabbet beslemeyen, Allah'tan gereği gibi korkmayan, emirlerini yapmayan, yasaklarından sakılmayan bir kul, insanları kulluğa nasıl davet edebilir? Davet eder. Davet eder kardeşler. Derse inşallah bu da gelecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim kardeşler, gizli saklı hiçbir şey bırakmamış. Bizim bu dersleri sık sık yapmamızdaki esas sebep, esas gaye ne Çünkü öldükten sonra bir daha geri dönüş yok. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de biz bütün peygamberleri diyor, cennetle müjdeleyici ve cehennemle korkutucu olarak gönderdik. İşte onlar yine de düşünürler, aklederler ve kendilerini ateşten sakındırlar. Ama bizimle de vardır ki onlar akletmezler ve düşün, düşünmezler. Zübeyr bin Abdullah şöyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste uğradı. Oradakiler kahkahayla gülüyorlardı kardeşler. Bu hali görünce peygamberimiz onlara cenneti ve cehennemi anlatan kitap aranızdayken, Kur'an-ı Kerim yanınızdayken nasıl böyle gülebiliyorsunuz buyurdu. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz zikretti. Hazreti Ömer bin el-Hattab şöyle diyor. Cibril Aleyhisselam her zaman geldiği vaktin dışında geldi. Ve cehennemi zikreti kardeşler. Cehennem bin yıl yandı. Subhanallah kıpkırmızı oldu. Bin yıl yandı bembeyaz oldu. Bin yıl yandı simsiyah oldu. Siz cehennemi kırmızı mı zannedersiniz? O simsiyahdır. Ve közü de simsiyahdır kardeşler. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer cehennemin zebanisi dünyadaki insanlara gözükse, onun pis kokusundan ve çirkininden bütün insanlar dehşetten ve korkudan ölürdü. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın kitabında vasfettiği ve sonra da onu 70 arşın uzunluğundaki zincire vurun. Hakka suresi kardeşler, 32. ayette burduğu gibi, cehennem zincirinin bir halkası dağların üzerine konulsa dağları un ufak param eder, paramparça ederdi. Bunu dinleyen resul Ekrem Efendimiz, Yeter ya Cibril, yeter dedi. Artık dinlemeye dayanamayacağım, kalbim korkudan duracak dedi. İşte, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim. İki tarafı kurtulduğu halde, kendisine Allah tarafından, Halilim dendiği halde, dostum dendiği halde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kıyamet Suresi, Müddessir Suresi, Tekvir sureleri yani cehennemi hatırlatan ayetler beni ihtiyatta derken, Kardeşler, bizler cehennemi duyduktan itibaren, duyduğumuz andan itibaren kaç kere cehennemi biz düşündük? Kaç kere? Elektrik borcumuz, telefon borcumuz, su borcumuz, dükkan kirası ve ev kirası borçlarımız. Bizim uykularımızı kaçırırken, bir insana ezabirici bir lafı bizi sağdan sola çevirirken, Allah azze ve celle bizi cehennemle 124 bin peygamber göndererek, kitaplar indirerek, ikaz ederek... Mahşeri hatırlatıp uyarmış Ey Ademoğlu Sen kaç kere cehennemi ciddiye alıp etkilendin Bakınız Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizin gününde Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Ayşe annemizin Umuzuna başını koymuş uymuş Hazreti Ayşe annemiz Düşünürken Gözünden yaş geliyor kardeşler Bu yaş peygamberimizin yanağına düşünce uyanıyor Ağlıyor musun ey Ayşe Diyor Evet, ey Allah Resulü diyor. Peki ey Ayşe, seni ağlatan nedir? Bakınız kardeşler, Peygamber'in ahlakına. subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Güzel sanatlar, edipler, şairlerin durduğu şiirlerini Kabe'nin önünden çektiği insanlar Peygamber'in bu sözlerine hayran kalmışlar. Aceleci davranmamış Peygamberimiz. Çünkü ağlayan Ayşe annemiz. Soran ise Efendimiz Aceleci davranıp da bundan dolayı ağlıyor musun diye sormuyor. Söylemiyor, yorum yapmıyor. Her halinde bir hikmet var. Çünkü hal, her hal ve hareketi vahiy menşeli. Seni ağlatan nedir ey Ayşe? Subhanallah. Ey Allah'ın peygamberi. Cehennemi hatırladım da ondan ağladım. Kardeşler bizler Tanah'da kaç kere hatırlayınca ağladık. Allah'ın azabını ne kadar ciddiye aldık. Ne kadar önemsedik. Kardeşler burası can pazarı, mal pazarı değil. Burası can pazarı, mat pazarı değil. İnsan canıyla oyun oynuyor, farkında değil. Haşa, Allah 124 bin peygamber göndererek kitaplar, kitaplar indirerek maşar gibi ben şaka yaptım demeyecek kardeşler. Masal değil bunlar, hikaye değil, gerçek, gerçek kardeşler, gerçek. Peki, ey insan, sen cehennemi duyduğun andan itibaren ne kadar ciddi aldın, ne kadar önemsedin? Cehennem senin gözünden yaş getirmedi de tenhada. Peki neler için ağladın sen? Seni neler ağlattı? Kendi nefsinde dur. Yalnızken nefsini kına ve tefekkür et. Ey Müslüman düşün. Çünkü Allah cehennemiyle kullarını korkutuyor. Ve cehennemden en çok korkanlara bakın. Kur'an-ı Kerim'de karışer. Peygamberler haricinde Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir diyor. Çünkü cenneti ve cehennemi yarattıktan sonra Cennet ile cehennem kendi arasında konuşmaya başlıyor. Cehennem, bana güçlü, kuvvetli, kibirli ve çoğunluk olan insanlar gelecek deyip de böbürlenirken, cennet ise Allah-u Teala'ya nide ediyor. Ya Rabbi, bana giren insanlar hep zayıf ve düşkünler, fakir ve yoksunlar, ezik ve yenik düşen insanlar. Bakınız kardeşler, Allah Azze ve Celle cennete ve cehenneme cevap veriyor. Cehennem benim intikamımdır. Kibir benim kaftanımdır. Gurur benim kaftanımdır, benim sıfatımdır. Gurur ve kibire kapılanı, emrime karşı geleni. Çünkü ayette ne buyuruyor? Kibirlenenleri secde etmez. Allah'ın emrine karşı gelenler secde etmez. Bakın şu ayeti zikrederse kibri biraz daha iyi anlayabiliriz. Sa'd sureti 75. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, Ey İblis, ellerimle yaratmış oldum Adem'e, secde etmene mani olan neydi? Kibirlendin mi, yoksa yücelerden mi oldun? Bakınız, edeb bir uslup, Kur'an'ın kriterinde yine aynı. Allah Azze ve Celle bildiği halde, yaratan bilmez mi? Latiftir. O oh, her şeyden hakkıyla haberdardır. Rabbimiz bildiği halde iblisin neden secde etmediğini, kibirlendin mi? Soru işareti. Yoksa yücelerden mi oldun? Yine soru işareti kardeşler. Rabbimiz bildiği halde bunu yapıyor. Soruyor. Burada anlamamız gereken neydi? Emre karşı gelmek... Kibirdenmiş kardeşler. Secde etmemek kibirdenmiş kardeşler. Allah'ın ihtarını dikkate almamak, önemsememek kibirdenmiş kardeşler. Kibirden. Ve Allah'a dua etmemek, yalvarmamak, yakarmamak, bir hacette bulunmamak kibirlenenler istemezler. Dua etmezler, yalvarıp yakarmazlar. Çünkü onlar kendilerini Allah'tan müstahmi görürler. Peki müstahını nedir kardeşler? Yani haşa ve kellah kendilerini Allah'a muhtaç saymazlar. Elde ettikleri dünyalık malları ve kazançlarını kendi akılları, kendi bilgileri, kendi becerileri ve kendi kuvvetleriyle zannederler. İşte buna da Kur'an-ı Kerim'de Karun'un kıssası çok güzel net bir şekilde açıklık getirir. Havariler ona gidip mal istediklerinde, zekat istediklerinde bakınız ne der. Rabbinin sana verdiği bu nimetlerden fakirlerin de hakkı var. Onlara zekat ver dediğinde... Bunu bana Allah vermedi. Ben bunu kendi bileğimle, kendi bilgimle, kendi aklımla kazandım der. Karışlar, kaçımız bunu açtık. Bize bu nimetlerin Allah tarafından verildiğini kaçımız kalben hissettik. Kalben tam manasıyla teslimiyet gösterdik. Bu nimetleri bize Allah verdi. Verdiği gibi almaya da gücü yeter. Malımız yokken, takvayı çok güzel yaşarken... Malımız, mülkümüz çoğalırken bu gaflet neden kardeşler? Bu hezeyan neden? Bu dünyaya dalmak, çakılmak neden? Takvaya önem verip, ihlası arzulayıp, Allah korkusuna dem vurmamız gerekirken, bu yolda yol almamız gerekirken, dünyaya dalanlara ve dalanlar gibi dalmaya bizi iten sebep neden kardeşler? Yoksa bize gelen bir haberci ölümün durdurulduğunu mu söyledi? Yoksa bize gelen bir haberci Artık cehennem söndürüldü, cehennem yok haberini mi verdi? Yoksa gelen bize bir haberci, cennet yok, cennet dünyada cehennem yok oldu, artık ölüm yok haberini mi getirdi? Bize ne oldu kardeşler? Dünyaya çakılıp kaldık. Neden namazlarımıza zevk almıyoruz? Neden Allah için kardeşler birbirimizi kucaklayıp sevemiyoruz? Neden Allah için birbirimize muhabbet besleyemiyoruz? Neden dillerimiz acı, sivri? Neden birbirimize gıpta edeceğimize haset ediyoruz? Neden birbirimizi içerisinde hayli insanları örnek alıp onları özeneceğimize, dünyaya çakılıp kalanları özenip onlara gıpta ediyoruz? Onlarla yarışa giriyoruz. Dünya kardeşler bizlerden öncekilerine kalmadı. Güzel olsaydı Allah Resulüne kalırdı. Bize de kalmayacak kardeşler. Bize de kalmayacak. O yüzden insana verilen en büyük nimet kardeşler akıl nimeti. Vermiş olduğumuz Akıl nimetini diyor. Kullanmayanları azap edeceğiz. Kardeşler bunları düşünmek kimden düşmüş biliyor musunuz? Deliden. Yani belki abartı olacak ama bunları ancak ben Müslümanım dediği halde hak de, hakikaten akıldan ancak yoksun olan insanlar ciddiye almaz. Yani ma akıldan mahrum olan insanlar ciddiye almaz. İşte o zaman da din ondan da düşmüştür. Dün o zaman ondan da düşmüştür. Çünkü gerçekten kardeşler Allah'tan en çok alimler korkar. Çünkü onların Allah'ın büyüklüğü hakkında, azameti hakkında, vaadinden dönmeyeceği hakkındaki kat'i bilgisinin kesin olduğunu bilirler. Ve dünya hayatının çok kısa olduğunu bilirler. Mahşerin yakın olduğunu bilirler. Çünkü iki cihan güneşi aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki kardeşler Rabbim beynimizin bütün deneklerindeki hücrelerine işlemeyi nasip etsin. Yatağa uzandığınız gibi uyuduğunuz gibi öleceksiniz. Bakınız kardeşler o peygamber Subhanallah. Müminlere öz nefislerinden daha yakın. Hanımları da müminlerin anneleri. Doğarken ümmeti, yaşarken ümmeti, son nefesinde ümmeti, mahşer günü ilk dirilirken ümmeti diyen bir peygamber bu. Yani insanlık için çok merhametli. Bütün peygamberlerin dünyada şefaatini kullandığı ama peygamberimizin mahşere bıraktığı o peygamber. Dua eden o peygamber bakın ne diyor. Kulak verin, ciddiye alın. Önemseyin. Hayatımızı alakadırdan konudan bahsediyor. Yatağa girdiğiniz, uyuduğunuz gibi ölecek, sabahleyin uyandığınız gibi mahşere geleceksiniz. Kardeşler dünya ve mahşer ancak bu kadar. Uyuyunca, hani buna halk dilinde deliksiz uyku derler. Bir yatar gitti. Bir de bakar ki sabah olmuş. Peki bu kadancık zaman dilimi için ebedi hayatı yakmaya değer mi kardeşler? Değer mi? Bakınız dünya bu kadar. Uyuduk, bir kalktık mahşer. Herkes İsrafil'in sura üflemesi, herkesin topraktan aynı bir bitkinin bittiği gibi kalkıp bizi yattığımız yerden kim kaldırdı deyince her şeye gücü yeten Allah. İnsanların mahşere çıkıp bütün insanların Allah'ın huzuruna toplanacağı güne doğru sabah uykudan uyandığımız gibi Allah'ın huzuruna koşacağız kardeşler. Anadan, iryan, sünnetsiz, kareşer, bunlar yaşanacak. Dünyaya gelmemiz haksa, bütün sevdiklerimizi tek tek toprağa koyuyoruz. Elimizde olsa koymayız. Subhanallah. Öyle ya. Ölüm bir tek sevdiklerimize ise, herkes toplansın, ağlasın. Ama yaşayan bütün canlara ölüm gelecek. O yüzden Efendimizin de buyurduğu gibi, sahabe-i kirama dönüyor. Şu anda içinizde diyor, 100 sene sonra bir tane canlı hayatta kalmayacak. Bu 1400 sene önce Allah Resulü'nün diliyle demek ki o andaki insanların örtelim, ortalama ömrü 100 küsür sene. Ama Allah Resulü bunu biraz daha küçültüyor. Benim ümmetimin diyor, ortalama ömrü yani arkadan gelecek nesil 60 ile 70 küsür sene. Şu anda herkes kendi nefsinde bunu tefekkür ediyor. Şu ana kadar yaşadık, ne anladık? Bu yaşadığımızın üzerine sayı olarak bir o kadarını daha koyalım. Vallahi yine bir şey anlamayacağız. Peki kardeşler, ebedi cehenneme girmeye değer mi bu dünya için? Rabbim, aklımızı başımıza devşirsin. Allah'ım açar, fi kalbi nuren, vafi lisan nuren, vafi sem'i nuren, vafi basari nuren. Rabbim her mescide girdiğimize bu zikri okumamızı nasip etsin. Rabbim bize unutturmasın. Rabbim aklımızı nurlandırsın, kalbimizi nurlandırsın, damarlarımızı nurlandırsın, bütün azarlarımıza nur versin ki şeytan oralarda cirit atamaz. Ve sese verip de üç günlük dünyayı bize ebediymiş gibi kandırarak aldattırmasın. Ve Rabbim bizlere bu ikazlara kulak vermeyi nasip etsin. Allah Resulü bakın kardeşler buyuruyor ki Cehennemin ateşi sizin kırmızı sandığınız bu zifiri ateşten daha siyattır. Eğer cehennem eli şu ateşin Sıcaklığını duysalar Rahata kavuşmuş olur Ve uyurlardı kardeşler Şu andaki dünyadaki ateşi Eğer cehennem ehline Cehennem ateşi kaldırılıp da Dünyadaki ateş tattırılsaydı Onlar o azabın şeyinden Rahata kavuşur Bu azaptan dolayı uykuya dalalardı Dinlenirlerdi Kareşer Allah Resulü buyurduğu gibi malumunuz Cehennem 69 kat dünyadaki ateşin üzerindeki Ziyade daha fazladır Yani 70 derecedir Peki bizler bu azaba nasıl dayanacağız kardeşler? Lokman aleyhisselam evladın öyle diyor. Ey oğulcağızım diyor. Allah'ın azabına dayanacağın kadar günah işle. Ey babacım diyor. Ben hiç dayanamam ki. Oğulcum o zaman hiç günah işleme diyor. O zaman hiç günah işleme. Bakınız kardeşler. Peygamberimizin arkadaşlarından İbni Mesud Radyan şöyle diyor. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında görecekler. Meryem suresi 59. ayetin tefsirinde Ayette zikredilen gay cehennemde bir deredir ki oraya ancak süflü olan yani hevasına, şehvetine ve arzusuna uyanlar gelecekler. Ve hakî bu ayetin rivayetinde şöyle diyor kardeşler. Ayatta geçen gay cehennemde tadı çok kötü bir nehirdir. Başka bir ayet ise Enesadan biz onların aralarına ulaşılmaz bir engel koyduk ayetinde. Subhanallah. O öyle bir deredir ki içinde kan ve irin vardır. Hazreti Ali ise şöyle rivayet ediyor peygamberimizden. Hazın kuyusundan yani hazın deresinden Allah'a sığının. Ey Rabbim hazın deresinden sana sınırım Ya Resulallah hazın kuyusu yahut hazın deresi nedir diye denildiğinde o cehennemde öyle bir vadedir ki. Harişler cehennem günde 70 defa ondan Allah'a sığınır. Subhanallah. Allah onu gösteriş yapan. Az önce sohbetin başına zikrettik ya. Kur'an o kadar mübeyyen bir kitap ki, o kadar mucizevi bir kitap ki, iril ufaklı Adem oğlunun Kur'an her ne kadar Allah kelamı olsa da içinde beşeriyattan bahsediliyor. Insandan bahsediliyor. Bizlerden bahsediliyor. Bizlerin sıfatları anlatılıyor. Her ne kadar Kur'an Allah kelamı olsa da. Anladık ya Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümler kardeşler. Ya Allah'tan korkan muttakiler anlatıyor ya da hakikaten içinde Allah korkusu olmadığı halde kalbinde Allah sevgisi olmadığı halde, cennet gündeme gelince muhabbeti coşmadığı halde, Allah'ın adı gündeme gelince içinde Allah'a sevgisi, derin saygısı artmadığı halde, imanı artmadığı halde, insanlara davet eder. Cehennem gündeme geldiği zaman, kalbinde bir ürperti olmadığı halde, insanlara riyakarane gibi görünür. Ağlıyormuş gibi davranır. O yüzden Allah Resulü buyuruyor ki, Subhanallah. Nifak var ya nifak. Riyakarına huşudan Allah'a sınır. Sahabe diyorlar ki biz riyakarına huşudan Allah'a sınırız. Ben de Allah'a sınırım. Haleşer bakın. Şam'ın emiri Ebu Hürre'yi nammını duyar ziyaretine gelir. Sahabe-i kiram Şam'ın emirini görünce halkalar açılır. Ebu Hürre'nin kalbinde bir duygu meydana gelir. Ebu Hürre bu kalbindeki duygudan dolayı üfperir ve korkar. İnsanlar çekilirler. Şam'ın Emiri Ebu Hure'nin önüne gelir oturur. Ey Şeyh bana nasihat et der. Ebu Hure, kalbindeki o gelen vesveseyi fark etmiştir. Şam'ın Emiri Şeyh'ten nasihat dinlemeye gelmiş. Kardeşler, murakabe halinde olanlar gelen vesveseyi fark ederler. Allah razı olsun bir ara bir gün burada bir sohbet yapmıştı bu yakın tarihte. Şimdi zikredersem hatırlayacağız. İnşallah burada olanlar hatırlayacaklar. Şeytan bize günde kaç defa vesvese veriyor. Biz kaç defa fark edip Allah'a sığınıyoruz, avuzu çekiyoruz. Bakınız, Ebu Khurra bunu fark ediyor kardeşler. Subhanallah. Müsaade istiyor, gidiyor abdest alıyor. Abdesti alıyor, geliyor tam hatsin akıl edecek bayılıyor kardeşler korkudan. Sahabeler yüzüne sus yapıyorlar. ayıltıyorlar, kendine geliyor. Galiba Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyecek bir daha bayılıyor. Tam kardeşler bu olay üç kere teker ediyor Üç kere gidiyor, abdest alıyor, geliyor. Ve üçüncüde bakın, şu hadisi naklediyor. Şam'ın komutanına, liderine nasihat ederken aslında kardeşler kendisine nasihat ediyor. Ebu Hureyre, peygamberi görmüş, suffah elinden. Beş bine yakın hadis rivayet etmiş. Allah onun dinli yücretmiş. yüceltmiş. O şeyhe bir nasihat edeyim de nasihat alsın derdinde değil kardeşler. Kendi paçasının derdinde, paçasının. Çünkü niye biliyor musunuz? Allah'tan en çok alimler korkar. Çünkü o ateşe yakinen iman etmiş. Yakinen. Ve bakın şu hadisi naklediyor. Yarın mahşer günü diyor. İlk zümre Yahudiler, Hristiyanlar, puta tapanlar, ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, yıldıza tapanlar değil kardeşler. İlk cehennemin odun olarak tutuşturduğu kimler biliyor musunuz? Subhanallah. Riyakar alim. Riyakar şehit. Riyakar sadaka veren. Bu riyan ne kadar lezzetli bir şey ki ihlas yoksa kalpte. Ebedi hayatı tehlikeye atabiliyor kardeşler. Biz bunu burada düşünmezsek, nerede düşüneceğiz? Peki ciddiye alıp önemsemiyorsak biz bunu açtık mı? Hz. Evbekir Sıddık gibi, infakı açıktan yapan, bu sahabi gibi biz bunu gerçekten açtık mı? Bu makamda mıyız gerçekten? Etkilenmiyoruz. Gündemi almıyoruz. Açtık mı gerçekten? O makamda mıyız? O imanda mıyız? Peki Ebu Hürure boşuna mı bayıldı korktu üç kere? Bakınız kardeşler, Buhari ve Müslim sayyanda geçer. Hazreti Ömer cehenneme öyle bir iman etmiş ki, Allah Resulü onun faziletini zikrederken, benden sonra peygamber gelseydi Ömer bunlardan da diyor. On yerde Allah hakkı diline verdiği bir kimse şahsiyet, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ama Hazreti Ömer'de böbürlenme yok. Kibirlenme yok. İlk devreleri var Hazreti Ömer'in. İnsanlar önünde korkup titrerken Hazreti Ömer son dönemlerine diyor ki Vallahi benim bu halim bilselerdi gelip kapımın önünden ayakkabımı götürlerdi." Kızını diri diri gömen Ömer radıyallahu an Cehennemin haşiyeti Allah'ın korkusu öyle bir kalbine sinmiş ki Rabbim bize de sindirsin inşallah. Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. Karıncayı kazara eziyor. Bu kalp, bu nefis nasıl bir tiftik gibi, pamuk gibi olmuş ki Allah korkusundan, cehennemin azametinden ki karıncayı kazara eziyor, ağlaya ağlıya peygambere geliyor. Mahşerginin bundan bana hesap, sorgu, azap var mı? Ey Allah'ın üstüne. Bakınız sır katibi kuzeyfe diyor. Allah aşkına, Allah Resulü sana munafıkların listesini söyledi. Ben munafıklar listesinde miyim? Subhanallah. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh bakıyor ki kurtulamıyor. Baş edemeyecek Hazreti Ömer'den. Ya Ömer sen onlardan değilsin diyor. Bakınız kardeşler Bukhari'de geliyor. 30 tane sahabeye yetiştim diyor. Otuz da nifaktan, munafıktan korkuyordu. Bize ne oluyor kardeşler? Bize ne oluyor ki? Biz tevideli olduk tamam paçayı kurtardık. Böyle bir şey yok kardeşler. Böyle bir şey yok. Böyle bir lüksümüz yok. Hiç kimsenin Rabbi ile bir akrabalığı yok. İslam'a girmek çok rahat. Kelime şehadet getirip gireriz. Ama bunu korumak ateşten kor kardeşler. Ateşten koru. O yüzden Allah Azze ve Celle kulların kalplerinde, bakınız Yunus Suresi 62. ayete, Allah dostlarına bir korku yoktur diyor. Onlar mahzun da olacak değillerdir. O yüzden Allah Resulü Muaz'ın ziyaretine gittiğinde, Allah Resulü birçok şehide yetişememiştir. O yüzden tembihlemiştir. Muaz senaraşınca bana haber salın diye. Hazreti Muaz için haber gelince Peygamberimiz seçkin sahabelerle yola koyulur tam Muaz'ın yanına gelir, radıyallahu anh. Kapıyı açar, parmak uçlarının üzerine kalkar. Sahabeler Muaz'dan, radıyallahu anh, yüzünü peygambere çevirirler. Çünkü her hareketi vahiy menşeli. Her harekette bir hikmet saklı. Sahabe bunu çok iyi yakalamış, takip ediyor ve soruyor da, ey Allah'ın Resulü parmak uçlarına ayağa kalkmanın hikmeti ne? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Böyle yapmana sebep ne? Odanın içini şu anda melekler doldurmuş. Onları basmamak için yaptı. Allah Resulü Muaz'ın yanına yaklaşır. Ya Muaz, hali nasıl der? Muaz'ın elinden tutar. Subhanallah. Ya Resulallah, korkuyorum der. Ya Muaz, ümitte var mı der? Var der. Bakınız kardeşler, bu imandır der. Bakınız şu ayet nasıl tecelli ediyor. İşte Yunus Suresi 62. ayet tam tecelli ediyor. İşte onlar diyor, korktuklarından emin, umduklarından nail olacaklar. Kardeşler Allah Azze ve Celle mahşer günü. Herkes taptığının peşinden gitsin desem adalet olmaz mı buyuruyor. Peki biz neye tapıyoruz, kime tapıyoruz? Tapınma nedir? Bakınız Şeyh Hulusi'nin tapınmayı nasıl tarif ediyor. Sözleri gündeme geldiğinde kalbiniz muhabbet duyuyorsa, işte o sizin ilahınızdır. Taptığınız otur işte. Şimdi herkes kendi nefsine karışları yoklasın. Hangi sözler gündeme gelince bizi uyku tutuyor, ağırlık çöküyor? Hangi sözler gündeme gelince uykularımız kaçıyor? Sanki dudağımıza bal çalınmış gibi, üzerimize sanki sekini inmiş gibi saatlerce dedikodu, gıybet, kovuculuk, laf getirip laf götürme, hayırlı insanların hayırını kesmek için onları kötüleme, Hangisi bize daha sevimli ve lezzetli geliyor kardeşler? Hangisi? Herkes kendi hepsini yoklasın. Hazredir ki, Kur'an öyle bir beğen bir kitap ki, insanın amelinde ne varsa hepsini burası yazmış. Ya ihlaslı bir şekilde bu dini yaşayacağız, ya da riyakanlara bir şekilde Allah kurusun, cehennemin ilk odun tutuşturucusu olacağız. Çünkü Allah Resul'e diyor, ilk imtihana çekilen, hesaba çekilen mahşer günü benim ümmetim olacak. İlk cennete girecek olan benim. Ve sonra ümmetlerden benim ümmetim. Hesaba ilk çekileceklere bakın kardeşler. Riyakar, alim, şehit ve tasadık eden. Peki kardeşler, bu rüya o kadar balın içine zehir katılmış gibi lezzetli bir şey. Peki biz bunu nasıl aşacağız kardeşler? Cenneti ve cehennemi sık sık kalbimizde ve dilimizde gündemde tutarak. O yüzden ve Sellem buyuruyor ki, ne zaman deccal'dan konuşmak unutulur o zaman deccal zuhur eder. Sahabe-i bundan çok daha farklı bir şey daha yakalamış. Demek ki o zaman sık sık hatırlamamız gereken, yani unutmamamız gereken şeyi bizim gündemde taze tutmamız gerekiyor. O yüzden Allah Resulü her namazda Allah'ın ve inne a'uzu bike min azabi cehennem duasını zikretmemizi bizlere kardeşler tavsiye etmiştir. Bakınız kardeşler başka bir rivayette tabanında geliyor. i̇bn Abbas'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Cehennemde şiddetli azap görülen öyle bir vadi vardır ki, cehennem o vadiden Günde 400 defa Allah'a sanır. Küçük rüya vardır, büyük rüya vardır kardeşler. Bir amelde gaflete düşüp bir rüya düşmek vardır. Bir de hayatını rüya üzerine bina etmek vardır. Adam amel yapar, hemen insanların içine sıvışır ki övsünler. Adam amel yapar, duyutturmaya çalışır. Hani... Bizim toplumdaki insanlar böyle ayakkabı alır görmez de ayağı yere vurur yani ya görsünler de baksınlar. Hani adam ayakkabısından bahsetmiyor. Adam bilezik alır mesela bayan. Hani kendi etrafındaki çevresindeki insanlar görmez ama şöyle bir sallar ki insanlar görsün hayırlı olsun falan desin. İşte bu da öyle kardeşler. Yani rüyanın boyutu yok, çeşidi de yok. Eğer kalbe sekine inmemişse, Allah muhabbeti kalbe girmemişse, tenhada yalnız Rahman'ın gözetmesi kendisine yetmemişse... O onun kalbinde sükunet buldurmamışsa, o muhakkak amellerini bir yere satacak. Ayete bakın kardeşler. Biz bu ayetleri genelde işte Peygamber sallallahu zamanında Mekke için kullanılmış. Bir de biz kendimize çavralım. Onlar şirk koşmadan iman etmezler. Biz Amel'in imandan olduğuna iman ettik. Bukhari'de ve Sayyian'da diğer hadislerde böyle geliyor. Amel imandandır. Amel imandandır. Peki bu imanı Şirk koşmadan nasıl koruyacağız kardeşler? Peki şirk nasıl oluyor? beyne suresi 5. ayette Rabbimiz buyuruyor ki kardeşler De ki Subhanallah Benim amellerim yalnız yalnız Allah içindir. Yalnız yalnız. Tevhidin özü bu. Bir amel mi yaptın kardeşim? Onu sadece ve sadece Rabbinin rızası için yapacaksın. Bakınız mağara kıssasına. O mağarada mağaranın açılmasının sebebi neydi? O amelleri Allah katında kabul görmüştü. Her biri amellerini Allah'a vesile etmişti. Peki o amelleri vesile ettiler. Mağara açıldı çıktılar. Ya amellerimiz kabul değilse kardeşler? O yüzden Peygamber Müsallü namazlarını kıldıktan sonra Ya Rabbi kırmış oldum bu namazımın kabul olunmamasından sana sığınırım diye dua ederdi. Harişar korkmak gerekiyor. Haşe duymak gerekiyor. Tenhada amellerimizi kendi nefsimizde muhasebeye tutmak gerekiyor. Bir amel yapmadan önce niyetini kurmak gerekiyor. Yaparken niyeti kurmak gerekiyor. Yaptıktan sonra niye yaptın diye sorgulamak gerekiyor. Çünkü şeytan boş durmayacak. Kardeşler, nefste en ağır gelen şey nedir bilir misiniz? İhlas kardeşler, ihlas. El analı bil ihlas. Bakın Allah Resulü ne buyuruyor. Müminin kalbi iş yede kim tutmaz? Amellerde ihlas. Cemaate iltizam edinu nasihah. Öyle ya mümin kardeş. Biz nasihat ortamı bize ağır gelirse cemaat ortamı bize ağır gelirse, bize Allah'tan kork, rüyaya düşme, ihlaslı ol, ortamlar ağır gelirse, o zaman geriye ne kalıyor biliyor musun kardeş? Allah'ı yüceltmek nefsimize ağır geliyorsa, Zümer suresi 45. ayeti durup tefekkür edelim kardeşler. Bakınız bu vasıftaki insanlar için Allah Azze ve Celle nasıl zikreder. Bir ulan Rahman'ın sözlerinden bahsedildiği zaman, kalbinde şirk olanlar. O insanların üzerine ağlı çöker, sıkıntı düşer. Bir olan Rahman'ın sözlerinden bahsedildiği zaman sıkıntıya uğrarlar. Ne zaman ki ortak koştuklarından bahsettiğiniz zaman o zaman onlar zevklenirler. Şimdi bu ayeti bir anlayalım diye bir parça açalım kardeşler Allah için. Düğünlerde başlamadan, bayramlarda, seyranlarda boş zamanlarda, eş, arkadaş ortamlarında, özellikle kalabalık ortamlarda şöyle 15-20 kişinin bulunduğu ortamlarda toplandığımız zaman kimisi siyasetten konuyu açar. Kimisi toptan konuyu açar, kimisi dünyadan konuyu açar, kimisi arabasının modelinden konuyu açar, kimisi evinden, kimisi işinden, kimisi aşından konuyu açar, kimisi de Allah'tan veresinden konuyu açar. Önce bir 20-30 kişi, bir çay molasında yemekten sonra 20-30 kişi toplu konuşurken, üçer-beşer kendi aralarında eyalet oluştururlar, yani farklı-farklı yerlere toplanlar. Orada herkes dengeni bulmuştur. Bakarsın ki siyasete muhabbet besleyen siyasetten konuşana yaklaşmıştır topa muhabbet besleyen, toptan konuşana. Hı? Gırgır şamata espri güldürmeden hoşlanan onun yanına. Dünyalık geçimden hoşlanan onun yanına. Allah veresiniz sözleri kendisini hoşlutan da onun yanına. Bakın saflar nasıl netleşti? Gördünüz mü kardeşim? İnsanlar insanları saptırmıyor. İnsanların nefisleri kendisini azdırıyor. Subhanallah. Herkes kendi nefsine uygun insanları buluyor, buluyor. O yüzden hakikaten hani Şeyhülislam buna dediği gibi ilahını tanımak mı istiyorsun? Taptığını tanımak mı istiyorsun? Kalpler ancak Allah'ı zikredilmende müminlerin kalpleri huzura yöre. Eğer mümin olduğunu anlamak, tanımak istiyorsan hangi sözler seni hoş tutuyor, mutlu ediyor, coşturuyorsa işte senin ilahın, senin Rabbin budur kardeşim. O zaman Allah'ın izde cehennem ateşinden inşallah kurtulursun. Değilse Rabbim bizleri de sizleri de muhafaza etsin. Kendi nefsimizi muhakabaya çekip bu hali yakalamak için gayret etmeyi nasip etsin. Bakınız Yasar Ulu Ataş öyle der. Cehennemde 70 bin vadi vardır. Her vadide 70 yol, her yolda da 70 bin çukur vardır kardeşler. O çukurlarda ise cehennem ehlinin yüzlerini sokarak azap eden yılanlar vardır. Allah azze ve celle cehennem ehlini ateşten bir sandığın içine koyar. Bütün damalarını, atar damalarını çivilettirir ateşten. Onu da ateşten bir sandığın içine koyar. Onu da ateşten bir sandığın içine koyar. Onu da ateşten bir sandığın içine koyar. Ve cehennemin en ateş ucu olan dibine yuvarlar. Ve Allah Azzele buyurur ki, işte orada unutulanlardan olacaksınız. Peki, kardeşler Allah'ta unutma sıfatı yok. Bu nasıl unutulma oluyor? Kim benim zikrimden yüz çevirirse... Rahman'ın ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde sonra unutur, dünyaya dalar, şehvetini uyar. Sağ. İşte orada da biz onu unutacağız buyuruyor. Ona dar bir geçim vardır. Mahşer günde gözünü kör olarak haşedeceğiz dediğinde o vasfı ait olan kul gözü kör olarak haşedeceğiz. Ya Rabbi benim dünyada gözüm görüyordu. Sen beni neden kör olarak haşedeceksin dediğinde bakınız kardeşler Allah'a nasıl münadi illa haber verir. Sen bizim zikrimizden dünya hayatına yüz çevirdin. Unutanlardan oldun. İşte o yüzden biz seni kör olarak harç ettik Ve sen de artık unutulanlar olacaksın. Kardeşler mahşer zifiri karanlıktır. Sırat köprüsü kardeşler kıldan ince kılıçtan keskindir. İşte Hz. Ayşe annemizi ağlatan kıssa budur. Hz. Ayşe annemiz soruyor. Ey Allah'ın Resulü. Mahşer günü sen bizi hatırlar mısın? Subhanallah. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Üç yerde. Cehennem ortaya çıkarıldığı zaman, Sırat köprüsü üzerine kurulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, ameller havada, Subhanallah. Amel defterim sağımdan, solumdan mı yoksa arkadan mı verileceğim diye endişe ve korku başladığı zaman, peygamberlerin bile nefsi nefsi dedikleri zaman diyor. O gün ben bile diyor, hatırlamam diyor, hiç kimse. O gün bütün insanlar anadan üryan çırı olacak. Ey Allah'ın peygamberi, o insanlar birbirinin avret yerine bakmazlar mı? Ey Ayşe, o gün öyle bir dehşetli gündür ki, hiç kimse diyor, o gün var ya, günahından dolayı güneş tepeye inmiştir. Herkes günahın mesabesinde, tere boğulmuştur. Ayak ökçesi, diz kapağı, kalça, bel kemiği, göğüs ve taç çenesine kadar bir parça burada dünyada şehvete ve nefse uymak için. Kabirdeki azaba, mahşerdeki sıkıntıya, cehennem azabına düşmeye değer mi kardeşler? Şimdi dersi bir düşünelim. Başından şu ana kadar. Allah bizi bu kadar değerli yarattı. Değer verdi. Meleklere secde ettirdi günahsız varlıklara. Günahsız varlıklar Adem'e secde etti. Adem'in sülbünde biz vardık. Bu kadar ikramın karşısında biz bunun kadrini kıymeti bilmesek Böyle bir ikaz da var kardeşler. Böyle bir ikaz da var. Böyle bir ikaz da var. Şevkül soruyorlar. Allah günahı neden yarattı? Ceza olarak yarattı diye cevap verir. Çünkü Allah insanlara iman ve salih amel indirdi. Bu ameller insanları coşturur, huzurlu eder, mutlu eder. Dünyada da ahirette de mutlu olur. Ama kim iman ve salih amelden mahrum kalırsa kardeşler, Allah ona ceza olarak günahı, musibet olarak verdi. Peki günahı işlediği zaman kişi nasıl oluyor kardeşler? Onlar göğe çıkıyormuş gibi olurlar. Dünyadaki ceza başladı. Bu ayet 1400 sene önce inerken kardeşler. Subhanallah. Astroloji ilmi yoktu. Gökte hava olup olmadı bilinmiyordu. Ama o sahabe-i kiram iman etmişti. Şimdi ise biliniyor. Teknoloji gelişti. Gökte hava olmadı biliniyor. Demek ki insan günah işlediği zaman havasızmış gibi oluyormuş. Yani... Bu adam bronşit değil, astım değil, nezle değil, grip değil. Ama bu adam boğuluyor. Niye boğuluyor? Günah işlediği. Allah cezalandırıyor. Ceza burada başladı. Allah onun yüzündeki nuru alır. Dilindeki hikmeti alır. Müminlere karşı sevgisini alır. Rızkındaki bereketi alır. Bir olan Allah korkusunu alır, bütün korkuları kalbine koyar. Kalbine tırmalanma verir. Tusinami gibi, karanlık gece gibi, kaos gibi fırtınalar verir kalbine. Şeytan bir oradan korku atar, bir buradan. Çünkü şeytan dostlarını dostlarla kurtur. Ey aziz insan, sen Allah'ın sevdiği kul iken, eğer sen bu kulluğa elinin tersini itersen, bir tek ilaha kul olmaktan, ona korkmaktan, ona muhabbet beslemekten, içtınav edersen, bütün yaratıklara kul köle olmak zorunda kalırsın. İşte bu sünnetullah'tır. Kalbini Allah sıkar, sanki hapiste oluyormuş gibi olur. Yetti mi? Yetmez. Kabirde de sıkar, yetti mi? Yetmez. Mahşerde de sıkar. Yetmez. Bu defa Allah affetmez o günahını cehenneme koyar. Kardeşler, Allah Azze ve Celle günahını açıktan işleyenleri affetmiyor. Geçmiş cahiliye hayatında günah işleyip de İslam'la tanıştıktan sonra Allah günahlarını siliyor. İslam'la tanıştıktan sonra sohbeti topalama başlıyor. Masada uzun bir sohbette ama sürecimiz oldu Hakkınızı helal edin. Biraz da sizin zamanınızı çaldık. Subhanallah. Allah Azze ve Celle kardeşler zerre kadar kimseye zulmetmiyor. Çünkü zulmü kendi nefsine haram etmiş. Din deliden düşmüş. Durup insanla şöyle bir tefekkür etmesi gerekiyor, düşünmesi gerekiyor. Duralım şöyle bir düşünelim. Buraya kadar geldik, yaşadık, şu döneme kadar geldik. Rabbim bizlere tevhidle tanışma nimetini nasip etti. Zikir ortamları nasip etti. Allah'ı anan, Allah'ı zikreden kardeşler ortamı nasip etti. Bize gelen bütün bu nimetlerin Allah'tan olduğunu anlayacak bir basiret verdi. Ve bunca nimetler karşısında kardeşler. Hala biz bu imandan, bu zikirden, mahrum olan insanlar gibi dünyaya dalar, onlarla yarışa girersek, onların özendiği bu dünya, biz de özenirsek, ayet ve hadislerin özü ne biliyor musunuz kardeşler? Dünya sevgisi müşriklerin amelleridir kardeşler. Müşriklerin vasıflarıdır. Şirkeli insanın vasıfıdır dünya sevgisi. O yüzden Rabbim dünya hayatını bize imtihan olarak sunmuş. Buradaki yaşadığımız ve yaşadığımız bütün hal ve hareketlerimizde kardeşler. Hepsinde muhakkak ya bir ceza ya bir mükafat var. Dedik ya sırat köprüsü kuruldu kardeşler. Subhanallah. Kişi gece günah işliyor. Sabah oluyor. Allah onun günahını örtmüş, arkadaşına kalkıyı günahını anlat. Gece televizyonda bunu serettim, internette bunu serettim. Karıştır, ibret olarak bile anlatmak caiz değil. Sen neden bir günahı meşrulaştırıyorsun Müslüman? El haya alal iman, bir günah mı işledin? Ört, sakla Müslüman, sakla, kimseyi şahit etme. O günahını da meşrulaştırma, başkalarının işlemesine de zemin hazırlama. Ey Müslüman, Allah'tan kor. İnsanlara da bunu tavsiye et. Rabbinden mağfiret dile. Allah gafur ve rahimdir. Neden sen gündüzü günahı insanlara aşikar ediyorsun? Neden şahit tutuyorsun? Allah Celle buyuruyor ki, kul gece günah işler. Ben settar sıfatım onu affederim. Kulum sabahleyen kalkar onu aşikere vurur. Allah hatırlıyor ben de diyor sıfatımı çekerim diyor. Bak ümmetimin günahları affedilmiş açıktan işleyenler müstesna. Şahit tutanlar müstesna. Cahiliye hayatında günah işleyip de İslam'la tanıştıktan sonra tekrar cahiliyedeki amellere dönenler müstesna. Peki kardeşler, İslam'la tanıştıktan sonra, imanın tadını tattıktan sonra bir insan tekrar geçmişteki günahlara nasıl dönebilir? Nasıl döner? Salih amellerde artık azalma başlar. Cemaat ortamı artık zevk vermez olur. Ebu Erva burada sohbet yapmıştı, Allah kendisinden razı olsun. İhtilafı bir rivayetle zikretmişti, ihtilaf. Bir yerde amel yoksa orada ihtilaf vardır. Sen Müslüman kardeşini cemaate davet edersin. Gel sohbete kardeşim dersin. İkinci hafta gene davet edersin. Üçüncü hafta gene davet edersin. Dördüncü hafta sen dayanıklık göstersen o dayanamaz. Köşeden sen onu davet etmesin diye arkasını döner, karşı karşıya gelmek istemez. Uzak dur. Başka bir ameli nasihat edersin, davet edersin. Eğer o amel etmezse kardeşim işte ne başladı? Ayrılma başladı. Eğer nefsini kınayan bir insansa eyvallah. Eğer değilse tehlike devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Başlar seni kötülemeye arkadan. Kaliteni düşürmeye. Kardeşler bakın. Hadiseli bu konuda bir bab hazırlamış. Rabbim nasip ederse ileriki zamanlarda böyle bir sohbet Rabbim yapmayı nasip etsin. Şeytanı en çok sevindiren şey, ilim ehlinin hatalarını deşifre etmektir. Nasihatını dinleyen kardeşlere kötülemektir. İblisin hoşuna giden, Subhanallah. Belki bunun kadar bir şey yoktur. hadis el bu konuda Buhari ve Müslüm bir babaşmış. Bu konuda bir rivayet yazılmış. İşte buraya kadar insan düşer. Önce amel edemez. Amel edemediğin bu defa da kendisine nasihat edeni başlar. deşifre etmeye. Hatalarını aramaya, kötüleme. Salih amel zehk veremez ama o Müslümanın hatasını arayıp bulup arkadan dedikusunu yapmak ona haz ve zehk verir. Subhanallah. Bu sünnetullahtır kardeşler. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini affederken sevincinden, öyle bir Allah muhabbet koydu ki kalbine sevinçinden ağladı, onları tövbe ettirirken, kardeşleri ise onu kuyuya atarken sevinçlerinden göbek attılar. Bu sünnetullah kardeşler. Bu sünnetullah. O yüzden biz de dönelim kendi nefsimize. Eğer bir salih amel çizgisinde zevk almazsak, haz almazsak, mutlu olmazsak, coşmazsak, Şeytan bizleri karışar. Farklı farklı şeylerle kandıracak, olacaktır İşte o sıratın üzerine çıktığı zaman diyor Allah Resulü. Kişinin bu dünya hayatında işlemiş olduğu amellerine göre ya şimşek hızıyla geçecek, ya bir rüzgar hızıyla geçecek, ya bir kuş uçuşu hızıyla geçecek, ya süvari atlı ordusu hızıyla geçecek, ya da onun dünyadaki işlemiş oldukları amellerine göre kancalar gelip takılacak kendisine. Sürüne sürüne geçmeye kalkarken Kancalar gelip kendisine takılacak ve cehenneme yuvalatacak. İşte orada müminler feryat edecekler. Yalvaracaklar. Melekler nida edecekler, istiğfar edecekler. Ya Rabbi, müminleri kurtar diye. Ve oradaki müminler ise onlar için şefaat edecekler. Ya Rabbi, dünya hayatımda benimle beraber sohbet ortamına gelen kardeşim. Benimle beraber oruç tuttu Ya Rabbi. Benimle beraber cemaate geldi. Benimle beraber cemaat ortamında, zikir ortamında bulundu Ya Rabbi. Şu anda o ateşte onu affeyle. Allah Celle müminlere şefaat izni verecek. Allah'ın izni onlar da müminleri kurtaracaklar kardeşler. İş buraya varmadan çünkü kardeşler yedi sınıf cehennem var. Bir sınıfta müvahhidlerin düştüğü yer. En yüksek tabaka. Evet yanlış duymadınız. Tevhideli Müslümanların girdiği cehennem kardeşler. Hangi cüstemizden dayanacağız? Bu cüstemizden mi? Hayır. Allah Resulü buyuruyor ki cehennemdeki Kişinin diyor, subhanallah. Bir dişi Uhud dağa kadar olacak. Oturacağı üç günlük yol kadar olacak. Neden? Azabı kat kat tatsınlar diye. Onları bir sarp bir yokşa sunacağız. Onlar dağa her çıktıklarında, ellerini ve ayaklarını toprağa, ateşe bastıklarında, <gülüyor> kemikleri bile eriyecek. Kaldırdıklarında ve Celle tekrar yaratacak. Çünkü her şeye gücü yeten Allah azabı kat kat tassınlar diye bunu yapacak. Çünkü Allah bütün peygamberlere bu ikazı ümmetlerine uyarsınlar diye gönderdi. Bütün peygamberler. O peygamberlere uyarılarına kulak vermeyen o kavim, uyarıcılara kulak vermeyen, ciddiye almayan, önemsemeyen o kavim işte mahşergini bu azabın içerisine düştü kardeşler. O yüzden Rabbim bizim aklımızı başımıza devşirsin. İmanlı bir şekilde can vermeyi Kabir azabından kurtulmayı, mahşere, sevdikleri kulların vasıfları, amelleri işleyerek girmeyi nasip etsin. Son sürat sırat köprüsünü geçenlerden eylesin. Rabbim bizleri sorgusuz, sualsız, şehit makabında huzuruna alsın. Çünkü Allah Resulü şehit duasını istemeden ölmek nifaktan bir cüzdür diyor. Yatağında bile kişi ölse şehittir kardeşler. Dua etmek lazım. Şehitlik için dua etmek lazım. Tabii ki bizim şehitlik için dua etmek derken, İslam'da olmayan, meşru olmayan baptaki şehitliği kastetmiyoruz. Ya? Meşcide giderken dahi, ilim peşinde giderken dahi, kişi başına bir şey gelirse, ölürse, şehittir inşallah. Bakınız kardeşler, bu ilim ortamlarına, zikir ortamlarına gelmek o kadar faziletli ama biz bunun ciddiyetinin, ehemmiyetinin önemini farkında değiliz. Melekler yüzüne inerler, ey adam oğlu benim kanadıma bas geçerler. Çünkü Allah'ın zikri için yola çıkan insana Allah hatırlayan meleklerini gönderir. O melekler öyle derler. O yüzden kardeşler, yeryüzü ve bütün içindekiler lanetlenmiştir. Ancak Allah'ın zikri ve zikri peşinde gidenler hariç. Rabbim bizi zikri ve zikri peşinde giden kullarının zümresine ilhak eylesin. Neslimizin, iblisin ve anvallerin şerrinden korusun. Allah'a min azubike azab-i cehennem. Vauz bike min azab mahya bihamdik la illa anta Allah razı olsun. Rabbim bizleri ve sizleri nar olan ateşten korusun kardeşler.